TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Berit, Berrak, Bora, Pula, da Aa, Emir, Gizem, neredesiniz? Teker tekersizlerimi çağıracağım. Aa, gelin bakayım. Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Yeni yılın bu ilk dakikalarında huzurlarınızda olmanın...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 Başarılı. 3 Mayıs 1985 Hürriyet. Zam koması. Geçim derdi orta direkte sinir asap bırakmadı. Acı gerçek. Zamlar zamları doğuracak ve hükümetin zam hesabı yıl sonunda 2 trilyon lirayı bulacak. Hemen altındaki haberde, Özal ekonomide başarılıyız dedi. 5 Mayıs 1985 Hürriyet. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, sıkıntı çekmiyorum, Orta Direk değilim ki, dedi. 28 Mayıs 1985, Orta Direk'e tatil hayal, turizm acentelerinin ve tatil programlarının turistik yerlerin ateş bahası olması nedeniyle çocuk çocuğuyla tatil özlemi çeken Orta Direk'in hevesi kursağında kalacak. Fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 25-48 arttı. 7 Haziran 1985 Hürriyet. 130 bin liralık ağaca şıklığı. Ağacanın bacak bacağı atmış pozunun altında kıyafetlerinin nereden ve ne kadara alındığı yazıyordu. Habere göre İtalyanlar bu şıklık karşısında şaşkındı. Gazetenin hemen yanında başka bir haberde kaçakçılıktan ve vergi yolsuzluğundan Türkiye ve Almanya'da aranan mafya babalarının Türkiye dışındaki kilit adamı olduğu söylenen A.S. vardı. Habere göre Süper Lüks Otel'de yanında 22 yaşındaki Macar sevgilisi bir elinde viskisiyle poz veren vergi kaçakçısı memleketine gidemediği için ölü bir ruhla yaşadığını söylüyordu. Ama Türkiye'ye dönüp mahkemeye çıkmayı ve ruhunu canlandırmayı şimdilik düşünmüyordu. 1 Ekim 1985, Özal televizyonda yine gözlere baka baka konuştu. Orta direğin alım gücü arttı. Hemen altındaki haberde ise ama orta direk vitrin seyrediyor. 13 Ekim 1985 Bu Bahşiş'e kim göbek atmaz? Büyük otellerde yapılan düğünlerde dansözlerin sütüyen ve göbek kuşakları on binliklerle dolmaya başladı. 27 Ekim 1985'te Hasan Pulur köşesinde Bijan Efendi'nin müşterileri başlıklı bir yazı yazıyordu. Ünlü ve pahalı modacı Time dergisindeki ilanda müşterilerini sıralamıştı. Reklam sloganı şöyleydi. Zamanların ötesinde yaşayan güçlü erkeklere selam. Ne yazık ki sayıları pek de az. Çok az insan hayattan zevk almak için para harcayabilir. Benim müşterilerim de işte bunlardır. Ünlü müşterilerden biri de Turgut Özal'dı. 29 Ekim 1985 Turgut Özal "Bija'nın müşterisi değilim." dedi ve ekledi. "Zamlar öyle büyük değil." Çağ atlayacağız demişti Özal ve bizler de sırayla atlamaya çalışıyorduk. Vergi kaçıranlar, adam öldürenler, kaçakçılık yapanlar son sürat zamanı yakalıyor, orta direkse dizleri yara bere içinde koşmaya çalışıyordu. İnsanlar değil, zaman değişmişti. Şimdi bir koyup üç alma zamanıydı. İş bitirici olmanın, başarıyı nerede olursa olsun yakalamanın, ne pahasına olursa olsun kazanmanın zamanıydı. Artık bir doğru yüzlerce yanlışı götürebiliyordu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Adnan Akşay anlatıyor. Bizim... Kültürel toplumsal yapımızın birdenbire dönüşmesinin önemli etkilerinden bir tanesi de emek ve ödülü arasındaki ilişkinin kopmuş olması. Yani başarılı olmak evet güzel ama neyi nasıl başardığınızdan ziyade hemen o başarının ödülüne ulaşıp ulaşmadığınız daha anlamlı hale geldi. Hatta giderek bir şeyi başarıp başarmadığınızda anlamsız hale geldi. Yani ahlaki düzeyde sizin daha önceki toplumsal yapılarda kolayca yargılanıp eleştirilip bir kenara itilmenize yol açabilecek bütün referanslar, ahlaki referanslar ortadan kalktı ve bir şeyi başarıp başarmadığınızdan ziyade bir ödüle ulaşıp ulaşmadığınız anlamlı hale gelmeye başladı. Bu anlamda da bütün ahlaki kısıtlamalarından sıyrılmış her şeyin mübah olduğu yeni bir çerçeve ortaya çıktı. Başarılı mısın değil misin? Bunun da temel ölçütlerinden bir tanesi Araya ulaştın mı, ulaşmadın mı? Bu tabii ki toplumsal dokuda önemli erozyonlara yol açacak bir şey. Bir yandan bir etkisini sürdürüyor. Ama şimdi başarılı olup olmamanın bir başka yanı da şu. Biz daha yani 80'in yaklaşık 50'lere kadar süren bir yapıdır bu ama 80'lere kadar da çok değişmeden kendi varlığını sürdürebilmiştir. İşte dayanışmacı bir toplumuz, böyle bir kültürel yapıya sahibiz, farklılaşmayı destekleyen bir şey değil bu. Ama 12 Eylül'den özellikle de 83-84'ten sonra özel ekonomisinin etkisiyle dış dünyaya açıldık ve... İşte yarışmacı, yandakinden ne kadar farklı olduğunu, giydiği markayla, kazandığı parayla vesaireyle kanıtlamaya çalışan yeni bir hem bireysel kimlik hem de toplumsal zihniyet dünyasına evrildik. Şimdi burada önemli olan şey şu, bu bir yandan pozitif bir şey, önemli bir şey. Artık yerel düzeydeki herhangi bir başarı bizi çok fazla memnun etmiyor. Yani kasabada işte daha önceki o kaynakların dağılımında etken olan devletin şu ya da bu konumunda yer almak önemli bir başarıydı. Yani işte orada bir banka müdürü olursanız sizin aile için en gururlanılacak şeydir ama bugünümüzde bundan çıktı. Artık oyun alanımız bütün dünya. Ve bu anlamda da biz çocuklarımızı zaten bu oyun alanının aktörleri olabilecek silahlarla kuşanmış olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani yarışmaları gerekenler artık sadece o kasaba, kent hatta ulusal ölçekteki e, rakipler vesaire değil artık bu rekabet bütün dünya ölçeğine yayılmış durumda. Onun için de malı vaziyette o kurslan ötekine bu beceriden diğerine kazandırmak üzere çok çaba harcıyoruz. Bu daha olumlu bir şey bir yandan çünkü artık gelecek olan dünyanın yerel, lokal, ulusal düzeyde değil, e, uluslar arası düzeyde, global ölçekte bir takım etkiler üreteceğini ve bunun insanını e, yetiştirmeye yönelik bir takım önlemlerinde alındığını gösteren yeni bir takım pratikler diyebiliriz buna da. 80 yıllar özel demekti. O kadar popülerdi ki Hülya Afşar'dan bile daha çok gazetelere çıkıyordu. Bir gün icraatın içinden de kalemini kameraya doğru hafifçe sallayarak yumuşacık sesiyle sevgili vatandaşlarıyla konuşuyor, haberlerden hiç eksik olmuyor, gazetelerin ilk sayfasını süslüyordu. Efe ile bilgisayar oynuyor, şortla askerleri selamlıyor, eşiyle gece vakti lokantaya kaçıyor, korumalarını atlatıyor ama her nasılsa gazetecilere bir türlü atlatamıyordu. Ülkenin yarısı bu ileri görüşlü, hırslı, yenilikçi, kuralları hiçe sayan başbakana hayrandı. Diğer yarısı ise papatyaların verdiği lale devri partilerinden anayasayı delip alışırsınız diyen, zengini seven, memuruna tuhaf yollar gösteren, orta direğe inat bijandan giyinen başbakandan en hafif değişle hoşlanmıyorlardı. Her şeye rağmen çok popülerdi. Çünkü zamanla yarışmayı iyi biliyordu. Sosyal psikolog Giray Uraz anlatıyor. Şimdi ahlak dediğiniz zaman ahlak bir değer sistemi olduğu için günlük yaşantının değişim hızına uyamayan bir şeydir. Yani değer sistemleri bunu 70'li yıllarda da rahmetli Ecevit benzer bir şekilde söyledi. Yani değerler biraz geriden geliyor, değişemiyor yeterince hızlı. Halbuki yaşam çok hızlı değişiyor demişti. Şimdi eğer biz ahlaktan söz ediyorsak ve ahlak e, değişmez, sağlam, hani felsefecilerin iddia ettiği gibi etik temellere oturmuş bir şeyse, 5000 yıldır dünya tarihinde hiçbir şeyin değişmemesi lazım. Öyle bir şey söz konusu değil. Amaçlar değişiyor, amaçlara götüren davranışlar değişiyor. Hatta başarı ölçütleri değişiyor. Özal döneminde, yani 1980'lerde... İleri görüştü bir adamdı. Uygun demiyorum. hani Bana uyar uymaz. İleri görüştü bir adamdı. Batı'daki değişim sürecini algılamıştı. Türkiye'de de benzeri olacak. Haberiniz olsun şeklinde insanları uyardı. Bunu yaparken de şortla asker denetledi. Söylenen neydi canım bu devlet ciddiyetine uymaz dendi. Cevabı alışırlar alışırlardı. Günümüzde... Ben çok uygun görüyorum belki de 68'de genç olduğum içindir. Kravatsız hatta ceketsiz bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları ortalarda gözleniyor. Bence çok uygun. Şimdi değişim sürecini önceden gözleyip bu değişimi haber vermesi Özal'ın çok eleştirilmesine yol açtı. Özal'ın öngördüğü ve önerdiği şey bana uygun muydu? Ben de değer sistemini değiştirmekte zorlandığım için ben de karşı çıktım. Benim memurum işini bilir kalmadı sözcüğü. Veyahut ki buna benzer alışırlar alışırlar. Anayasayı bir kere de biz bozsak ne olur. Şimdi bakın anayasa yüce kutsal bir şeydir. Anayasa kaç kere değişiyor. Dolayısıyla ileri görüş, ileri görüşlü olumlu anlamında söylemiyorum. Gelecekteki değişimi öngören kişilerin Zaman zaman kültürle çatışmaları son derece doğal. Ahlaki olup olmamasına gelince ahlak kavramı eğer değişmez bir değerse beş bin yıldır nelerin değiştiğini görüyoruz. Böyle bir şey yok. Ahlak kavramı da değişir, başarı anlayışı da değişir. Parayı temel hedef olarak koyarsanız paraya götüren her yol başarılıdır bazı insanlar değer sistemini değiştiremediği için o davranışları yapamazlar ve sosyal değişime ayak uyduramayı bunu eleştirirler. Olay bu kadar basit. Yani 80'lerde yurt dışındaki kapitalist anlayışın, bilemiyorum Friedman'cı diyorlar ben ekonomist değilim, kapitalist anlayışın değişmesi orada da büyük sorunlara yol açtı. Bakın benim bir arkadaşım Fransa'dan geldi, Paris'in... En önemli kafelerinden birine gitmek istemiş. Öğrenciliği orada geçtik. Birlikte öğrencilik yaptığı arkadaşlarına söylüyor. Adamlar utanarak yiyorlar kafalarını. Artık o yok diyorlar. Neden? Hamburgerci olmuş. <gülüyor> Uçağı yakalamaya çalışan herkes kendi payına düşeni yaşadı. Borsada oynayabilir, iyi takip edip hislerinize ve tiyolarınıza güvenirseniz bir anda milyarder olabilirdiniz. Büyük bir şirkete girebilir, günde 17 saat çalışan yüksek maaşlı bir yuppie olabilirdiniz. Futbolcu olabilir ya da süpermarket açabilirdiniz. Ne yaptığınız, nasıl yaptığınız çok da önemli değildi artık. Şimdi zenginler seviliyordu ve oraya gelene kadar hangi yollardan geçtiğinizle kimse ilgilenmiyordu artık. Sosyal psikolog Giray Uraz anlatıyor. Ama sorun başarıysa, söz konusu olan başarıysa uyum önemlidir. Hatta benim çocukluğumda kullanılan bir e, ifade vardı. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy diye bu uygun mudur değil midir? Bu deyimler her zaman... İstendik şeyler olmayabilir ama bu öyledir. Yani zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Ben zamana uyamıyorsam bu benim sorunum demektir. Zamanın sorunu değil. Başkalarının sorunu da değil. Ben zengini severim diyor. Ben fakiri sevmem demiyor. Zengini tercih ederim diyor. Bu bir şekilde bir ödüllendirme olarak da düşünülebilir. O zengini seviyor çünkü kapitalist anlayışlı. Bizim Anadolu'daki ifadelerden biriyle söyleyeyim. Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz diyor. Bu da bir görüş. Hangisini isterseniz onu alırsınız. Değer sisteminizi değiştirebiliyorsanız uyum sağlarsınız. Uyum sağlamazsanız eleştirirsiniz. Biz bütün bu haberleri aynı anda okuduk aslında. Bazılarımız küçücük birer çocuktu, bazılarımız genç, bazılarımız artık değişemeyecek kadar yaşlı. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın yavaş yavaş değiştiğine tanık olduk. Bizim dünyadan beklentimiz arttıkça, dünyada bizden istemeye başladı. Bizler, tüm Türkiye, 80'lerden itibaren ne değişti diye düşünürsek, bir an durup geriye bakar ve hepimiz aynı cevabı veririz herhalde aklımız karışık her şeyden önce yani aklı karışık kuşak diyebilirim. Çünkü e, hani neye elimizi atsak bir kriz söz konusu. <gülüyor> bir de hani kriz söz konusu bir de e, şey var. Yani seçenekler çok fazlalaştı. Bence bir de aslında yani çağımızın e, hani en önemli sorunu en olma. Hani en hızlı, en çabuk, işte en başarılı, en bilmem ne. En en en bize eni vermişler ama kıyas noktamız yok. Öyle bir komiklik var. Başarı deyince ne anlıyoruz? Hayatımızda, hayata bakışımızda ne değişti? Giray Uraz anlatıyor. Başarı kişiliğe ilişkin bir şey değil. Başarı bireyin amaca götüren davranışları uygun yapması sonucu ortaya çıkan bir şey. Ama insanlar uygun davranışları yaptığını düşündükleri kişiye başarılı kişi diyorlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Başarılı kişinin... O başarılı olmasını sağlayan davranışların ardındaki amaç bize uygun mu değil mi onu çok göz önüne almıyoruz. Yani o kişinin amaçları bize uygun olsun ya da olmasın kişinin başarılı olması onun onaylanması anlamına geliyor. Örnek bir uluslararası dolandırıcının bir işte kiralık katilin başarılı olması bizim onu onaylamamız için yeterli oluyor. Yaptıklarını onaylamasak. ...bunun örnekleri de var, edebiyatta da vardır işte... ...Arsen Lüpenler, bilmem neler yani... ...düzenbazdır, hırsızdır ama başarılıdır. İnsanlar başarılı davranış yapan kişileri bir kere onaylıyorlar. Ona yönelik bir olumlu değerlendirmeleri var. Amacı göz önüne almadığımız için. Kişi eğer, ben dünyanın en başarılı kiralık katiliyim... ...şimdiye kadar 37 kişiyi öldürdüm... ...polis benim bırakın yakalamayı... Sesimi bile duymadı, gölgemi bile görmedi diyen bir insan kendi amacına uygun başarılı davranmış olsa bile bu amaç bize uymadığını düşünüp ya iyi de bu adam adam katlediyor veya ev soyuyor bu çok olumlu bir şey değil demeyi düşünmüyoruz. Çünkü başarıyı bir araç değil bir amaç haline getirdik. Artık hepimiz en iyi olmak zorundayız. İngilizceyi diğerlerinden daha iyi bilmek, en iyi arabaya binmek, tatili en güzel beldede geçirmek, en iyi işin, en başarılı çalışanı olmak zorundayız. Bir zamanların en sevilen şarkılarından biriydi. En başarılı grup Masar Fuat Özkan söylerdi. En güzel şarkıyı sen yazdın, en güzel arabaya sen bindin. Peki peki anladık, sen neymişsin be abi? En güzel, en yetenekli, en akıllı... ...hem şarkıcı, hem sinemacı, hem de televizyoncu sanatçımız ne demişti? Birinci belli, ikinci kim? Her kanalın en güzel dizisi, o akşamın en çok seyredilen dizisidir. Ertesi gün gazeteler kendi gruplarının dizilerine haber yapar. Tüm Türkiye bizi izledi. En çok seyredilen dizi bizimkiydi. Bizler hep primetime'da yaşamak zorundayız artık. Yoksa maazallah... ...reyting rekorları kıramaz ve küme düşeriz. İster biraz göbeğinizi açın... ...ister meslektaşlarınıza sataşın... ...kameraların önünde durduk yere soyunun... ...ya da ortaya olmadık bir laf atın fark etmez artık. En çok konuşulan olmak zorundasınız. Nasıl bir albüm çıkardığınız... ...çok da mühim değildir şimdi. En uzun bacaklı manken olmazsanız... ...en çok para kazanan olmalısınız. Ya da en popüler... ...en sinirli... ...en sevimli. Şimdi en olmak zamanıdır. Neyin en iyi olduğunuz çok da mühim değildir. Son 30 yıl belki de en baskı altında olduğumuz zamanlardı. Biz yırtmak zorundayız artık. Yırtmazsanız eleştirebilir, beğenmeyebilir, modern zamanlara sinirlenebilirsiniz. Ama bunu kızılıp kaldığınız köşenizden yapmak zorundasınız ve sizi ancak en olamayan diğerleri duyacaktır. Tarihe geçmek, saygı duyulmak istiyorsanız elinizde hangi kağıt varsa masaya sürmelisiniz. Blöfünüzü görmeseler de en azından konuşurlar. Ya görürlerse? O zaman da Zafer'in tadını çıkarırsınız. Başarılı olmada bir de onay var hani sosyal onay. Başarıyı biz kişiliğe yapıştırıyoruz değil öyle bir şey. Ee, başarılı olmada onay bir şeye bakılıyor. Onay verecek kişilerin o bireyin amacını onaylaması. Eğer amacı onaylıyorlarsa onay veriyorlar. Bakın dalganışı değil başarıyı, performansı değil. Amacı onaylıyorlarsa onay veriyorlar. Amacı onaylamıyorlarsa çok üst düzey bir performans da olsa hadi canım sen de bu rezillik diyorlar. Örnek de vereyim ben hala unutamadığım kişisel bir örnektir. O Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gol Tanrı'nın eli demişti. O gol yüzünden İngiltere e, kupadan oldu. Şimdi Maradona çok mu başarılıydı? Evet başarılıydı gol attı. Arjantin e, kupayı kazandı. Onay veriyor musunuz? Dünya dönüp duruyor işte, biz de yetişmeye çalışıyoruz. Kendimizi sıkmasak bu kadar, en olmaya çalışmasak, belki gün gelir en dürüst ama yine de en zengin, en çalışkan ama yine de en mutlu, en mütevazı ama yine de en başarılı olabilir miyiz? Dünya döner ve şu ünlü bozuk saat gibi bir gün doğruyu gösterir belki de. Kim bilir biz değil ama çocuklarımız görür belki de. 83’ten günümüze kadar Türkiye'de meydana gelen değişimi merak ediyorsanız her hafta Cuma günleri 16.05'de radyonun başında olun. Fikir vermek fikir almak son 25 yılımıza ait bir şey hatırlatmak isterseniz adresimiz Modern Zamanlar programı TRT Ankara Radyosu Sıhiye Ankara. Elektronik posta adresimiz modernzamanlar.net.tr Programın şimdiye dek yayınlanmış bütün bölümlerini www.trt.net.tr adresinden podcast, ardından ses ve daha sonra Modern Zamanları tıklayarak dinleyebilirsiniz. Program yapımcısı Burçe Dondurmacıoğlu, teknik yönetmen Ahmet Erdoğan ve spikeriniz ben Füsun Ünsal. Şimdilik 80'li yıllarda kalabildiğiniz kadar kalın. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere.